اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب اعوذ بك ونعوذ بشياطين واعوذ بك رب يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره والله يعلم وانتم لا تعلمون صدق الله العظيم اللهم فانا بالقران العظيم بارك لنا فيه لله رب العالمين. استغفر الله الحي القيوم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 Sizi de sıkmadığımızı zannediyoruz. Ee, birkaç konu bir arada bayağı meseleler duyurmaya çalışıyoruz. Allah tesvirini halk eylesin. Amin. Şimdi konumuz efendim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin haber verdiği meselelerden en mühimlerinden birisi nedir? Kıyamet alametlerinden sayılıyor. Haramların helal sayılması i̇stihlal Muharramat Haramların helal sayılması. Efendim Vel mücaheratu biha. Haramların açıkça işlenmesi. Yani normal hale gelmesi. Şimdi haramların helal sayılması tabi i̇bn Arabi Hazretleri iki şekilde bunu izah etti. Maliki ulemasından.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 Açıkça işlenmesini sahibdi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Yine bir hadis-i şerifinde لَيْكُونَنَّ مِنْ اُمَّتِي اَقْوَامُ Ümmetimden bir takım cemaatler olacak. Kıyamet kopmadan evvel. يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَةِ harir, Zinayı ve ipeyi helal sayacaklar. şimdi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 Efendim, kadın, e, kadınlarına helaliyetinde tabi şartları vardır, o da nedir? Zinet eşyası olduğu için dışarıda yabancı erkeklere göstermemek şartıyla kadınlara da helaldir. Yoksa kadın da ipekten çarşafla gezemez, halis ipek olursa tabi. Şimdi tabi ipek diyorlar, her işi karıştırdıkları gibi onu da karıştırmışlar içi. Efendim naylon, maylon, bilmem ne kadarı şu bilmem ne kadarı bu.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 Efendim artık güneş batıdan doğma hadisesinden sonraki durum olabilir ki Kainat Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem haber veriyor. Velledi nefsi bi canım elinde olan Allah'a yemin ederim ki Allah'ın eli biliyorsunuz bizim gibi bir şekil yok. Kudret elinde olan zata yemin ederim ki la tefna hadil ummetu hatta yaqum ar-racul ila al-mar'ati feyaftarisaha Bu ümmet yok olmadan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 ''Levvâraytihâ verâ hâdel hâitî'' O zaman toplumda en hayırlı, en iyi denilebilecek, en seçkin bir insan kim olacak? ''Yahu kardeşim şu duvarın arkasında yapsan olmaz mıydı?'' Diyen varsa ''Fevve yevmeydin misli veb ve umvera fîkûm'' ''O gün o kişi diyor sahabeye sizin aranızdaki Ebu Bekir Ömer gibi üstün olacak.'' Yani duvar arkasını gösterebilen. Öbürü zaten bana ne lazım.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 ''Bunları açıklamak için ayaklarını bile yere sert vurmasınlar.'' diyor. Halhal takıyorlar ayaklarına. Onun sesini bile işit işittirmesinler erkeklere buyuruyor. ''Fela yekda'ane bil kavul.'' ''Sakın yumuşak konuşmasınlar erkeklere.'' ''Kibar, nazik.'' ''Konuşmasınlar.'' <gülüyor> ''Kur'an söylüyor kalbinde hastalık olan.'' ''Herkesin kalbi hastadır.'' Buyurmuyor.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 Eveli konuşuyorum. O 10, 11, 12 yaşlarımızda da illa bana ikide soruyor. Ya sen hiç kız arkadaşın var mı? Ya manyak mısın neyse sen, ne kız arkadaşım olacak? Erkek arkadaşımız bile yok da kız arkadaşımız nasıl? Okuyoruz camide açtık gözümüzü. Cık, olmaz diyor. Tıp ben sakıncalı diyor ya. <gülüyor> profesör profesör bütün talebe yetiştiriyordu. Cerrah Paşa'da profesör. Benim o zaman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 ya bunların ratingi çok fazla ki devam ediyor. Bunları seyreden olmasa talep olmasa kapanır. Ya e bu sefer Anadolu'nun taşlarının bir yerindeki kız hevesleniyor. Ben de kayıt olsam çıkar mı acaba? İşte boynunuzu, boşunuzu, epatınızı gönderin diyor. Şuraya efendim gelin güzellik yarışmasına, gelin bilmem ne yarışmasına, bilmem nenin yıldızları, bilmem nelin melekleri, bilmem nenin kelekleri çağırıyor la milleti. Davet, davet, davet, davet, davet.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 Zinanın vebali, zinanın günahı Efendim Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem Ey ve azamu indi Allah Allah'ın günahların en büyüğü hangisidir? En teca'ale lillahi nidden uve Seni yoktan yaradan Allah'a eş koşmandır Bu şirk, bu gavurluk eşittir Bundan büyük bir günah olamaz Sordum diyor İbni Mesut Hazretleri radıyallahu anh me sonra hangisiidir entak tülem veleddeki mükafete en yap amak seninle beraber sofrada eşlik eder yemeğine ortak olur da sen fakir olursun diye korkup çocuğunu öldürmendir diyor tabi bu şu anda o kadar bunun da misalleri bazı kere var şu anda çocuk çocuğunu öldüren var e sokağa atıyor yine o da nereden geliyor zinadan değil mi zinadan kaptığı çocuğu sabah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 Kolay olur. Onun için komşu karısıyla zina efendim, yabancıyla e, yabancı ile 70 zina beterdir. Yabancı ile 70 ama yabancı ile 70 zina Yabancıyla yabancı ile bir zina nedir? O, onu soruyor musun? Onu 70 yetmi, 70'ini katlıyoruz da onun birini de öğreneceksin de ondan sonra 70'den çarpacaksın. Biri kaç ediyor? Allah Teala "Bu Men yapar zalik?" Yelka etiama kim Allah'a şirk koşar, kim haksızca adam öldürür, yani gavurluktan sonra adam öldürmekten sonra vele eznun zina yapmazlar diyor. Ve meyfali dali kim bunu yaparsa yelka etiama Esama kavuşacak. Ne demek?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 Öyle cehennemin de üst tabakasında falan değil. Dip tabakasında. Etem kuyusunda. yudaafel <gülüyor> Kıyamet günü azabı kat kat edilecek. Ve ahlül muhan alçak edilerek, rezil edilerek orada ebedi kalacak. Helal bilerek yapıyorsa ebedi kalır Kafir olduğundan. Haram bilerek yapıyorsa tehlike. La yazniz zâniy hîne ve mu'min. Ve la yeşrabu'l-hamr hîne yeşrabu ve mu'min. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Zina eden, zina yaparken imanlı olarak zina yapmıyor. İçki içende, içki içerken imanlı olarak içki içmiyor. Ne buyuruyor? Hadi şerife, menzene <gülüyor> el şeribe. Şeribe el gamra nizalallahu minul iman kema yahle ul insan qamisa min rasi. Kim zina yapar veya içki içerse?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 Bunlar normalleşemez, bunlar meşrulaşamaz, bunlar bunlarda ne var denilemez. Bak Zebur kitabında Allah Teala buyuruyor. Zina edenler tenasül uzuvlarından cehennemde çengellenecekler. İnnez zünât muallakûne bifurûcihim finnâr ve yudrabûne alayha bi siyâtin min hadid. Demirden kamçılarla nasıl ki koyunlar kasaplarda görüyorsunuz çengelden asılı Zina edenler tenasül uzuvlarında. kadında da erkek de. O zina uzvuyla nasıl olacak Ve demirden kamçılarla üzerlerine vurulacak. Feyze seğat ehedün mined darb. O 7 dayaktan imdad, feryat, aman. Bağırdığı zaman nadetül melayketü zebaniye. Zebani melekler var ya cehennemin görevlileri. Onlar ona nida ediyor. Eynekâne <gülüyor> âde s-saudt.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 Feci cehennemde azap var ya. Sana diyor değer mi ben de menezle baba yok hakta gelen nar ki gülerek günah işleyen ağlayarak ateşe girecek ya. Yani bu iman zafiyetinden değil de nedir? Haya ya iman zafiyeti ya da imansızlık. İmansızlığı Müslümana yakıştıramıyorum. Helal diyeceğinizde tahmin etmiyorum. Haram olduğuna inandığınız kanaatindeyim. Sizin de imanınıza şahidim inşallah.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 biz cehennemin yakacağına inanıyoruz. Biz öldükten sonra dirilmeye inanıyoruz. Allah bizi gözettiğine inanıyoruz. Vazgeçelim bu zinadan ya. Ya o cimenti sende sanki zina yapan varmış gibi konuşuyorsun. Sakallı adamdan var. Sakallı haciz zina yapan adam var. Çıkar. Onun için namaz kılan adamdan zina yapan var ya. Bu ateş ya. Muhammed Mustafa buyurdu. Sallallahu Aleyhi ve Sellem ütekuz zina sakının altı haslet var zina yapanın başına selatetül üçü dünyada üçü ahirette başına gelecek emmilleti ev dünyaya feyudhibul beha ve yuridül ve dünyada başına gelecek belalar yüzünün güzelliği ve nuru gider yani suratı kapkara olur yani zina yap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 Anlamadan ölürsün, gidersin. Dünyadan nasıl çıktığının farkında olmasın ya. Yaşantının tadını alamazsın. Ömrün gider. E, sebebiyet verdiği hastalıkların nasıl ölüm getirdiği zaten meydandadır. Peki ahirette? Ve melleti ﷻ rafesakatullah yetmedi mi sana? Ahirette gidiyor direkt Allah'ın gazabı. Bu adam ölüp kabirden ahirete kalkarken.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 Ya حَوْلَ وَلَا قُوَةِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ musahere icap ediyor mu?' dedi. Hürmet-i musahere. Hanefi fıkhında var, öbür mezheplerde yok da. Hanefi fıkhında. Hürmet-i musahere ne demek? İşte bu kızına şehvetle dokunduğu anda karısının nikahı oluyor? Düşüyor. Şimdi bu kadın da kapalı örtülü bacımız. Diyor ki, ''Ben bu adamın nikah altındayım, benim nikahım düştü mü düşmedim.'' E şimdi bu kızına, şehvetle kızına dokunduğu anda zaten bu kadının nikaha gitti.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 alametlerindendir. Şimdi hadis-i şerifte bu le testahillenne taifetun min ummetil hamra ismin ümmetimden bir cemaat, bir grup insanlar şarabı helal sayacaklar. Ancak Kur'an-ı Kerim'de ne iş mi geçiyor? Hamr diye geçiyor. İnnel hamru hamrın da karşılığı şarap olduğundan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 Bir damla şarap düşen, içki düşen yerde minare yapılsa ezan okumam diyor. Lan Allah! Allah lanet etti. Şaraba elhamr içene de, rasula, sıkana da, ocakıya taşıyana da, getirene de, garsonuna da hepsine lanet. Allah gazap etti, tard etti, rahmetinden çıkarttı ya. Haramların başı bu. Ya bunu helal sayacaklar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 Sarhoş gibi hareketler yapıyor şeyde Arabada yani gidiyoruz Sonra bir odaya tabi koyuyorlar sırası geleni mahkemeye çağırıyorlar mesela Adam hakikaten yani tabi dilini anlamıyoruz ama hareketlerinden sarhoş olduğunu anlıyoruz Nedir ne değildir meğer bunlar hapishanede bulmuşlar Meyvelerin kabuklarından bekleterekten alkol yapıyorlar Tabi hapishanelerde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 إِلَّا اُخِذُوا kıtlıkla, ekonomik bozuklukla, iktisadi çöküşle cezalandırılırlar. وَمَا مِنْ قَوْمِنْ يَذْوَرُف۪ي مُرْرِشَةَ Hangi bir millette rüşvet zuur ederse إِلَّا bir بِرْرُعُب۪ي düşman korkusuyla cezalandırılırlar. Öyle ürkek ve korkak bir toplum haline gelirler ki rüşvet alan toplumlar veren ve alan الرَّحْشِي ve فِي rüşvet alan da veren de ateştedir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 Trilyon zararı var adamın. Merkezi bir yer. Ne yapıyor? 10 milyarı gözümün önünde saydı diyor rüşveti. 10 milyona işi kapattı diyor. 2 gün evvelki iş. E şimdi diyorlar trafik cezaları ağırlaştı. Trafik cezası ağırlaşmadı. Rüşvetin rakamı biraz daha arttı. 10 milyon 15 milyon oldu. Başka bir şey yok. Rüşvet alan da veren de ateşte. E bu toplum iflah olur mu? Şimdi ekonomi düzelir mi? E gelir tahsil etse ve vergileri tahsil etse kalkınabilir mi?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 İşte i̇mam Azam bu. Radıyallahu anh. Bunlar böyle adamlar. Şimdiki ilahiyatçılar. Onlar da adam, biz de adam. Kendi adam işte adam mı? madam mı belli değil. Ne ne adam? Bak. Gölgesinde durmuyor. Faiz şüphesinden. Sen götür. Bir de fetva bulur. Bir de fetva bulur şimdi. E şimdi efendim insanlar soruyor ya bu. Kasko ne olacak? Efendim ee...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 Ne söylemedi, ne beyan etmedi. Bak Hz. Ali'den rivayet değil miydi? Minik <gülüyor> dirabısa kıyametin yaklaştığının delillerindendir. İda ketura <gülüyor> huta baume habirikum. Mimberlerinizde, kürsülerinizde vaaz yapanların sayısı çoğalınca, alim geçinenlerin adedi artınca, varakene hülema hukum ile Alimleriniz, din bilginleriniz, yönetici kadroyla yakınlaşınca. Yönetimlerin gözüne girmeye, onlara şirin gözükmeye meyledince, onların keyfine göre fetva vermeye başlayınca, فَاَهَلُّوا لَهُمُ الْحَرَامِ وَهَرَّمُوا عَلَيْهُ helal Haramları helal edip helalları haram edince, bak bak bak, bak, bak haram olan faizi ne yapıyor? Serbesttir diyor, hiçbir sakıncası yok, dur alabilirsiniz, verebilirsiniz diyor, yüzde bir kredi falan bunlar istiyor, yüzde bir zat diyor, hiçbir şey yok diyor buna, caiz diyor, kaç kaskolmaz, kaskol... Keyfi istediğin gibi başını bacağını her yerini yaptırabilirsin, diyor. Çık orta yap. Allah kafanı koparacak sonra, çık orta kim alacak belli değil. He? Özelden bahsediyorum, anladınız değil mi? Müsaade yok. E şimdi, haramı helal ediyor, helalı haram ediyor. Bu, bu, hocalar.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 Gidiyor bir hocaya soruyor, oradan geliyor bana, oradan gidiyor öbür hocaya. Ona soruyor, o fetva verdi ama. E verdiyse ne yapıyorsan yap bana. bana ne geldi? Bana geldiyse benim fetvam bu. Bu sefer hocaların lafını birbirine taşıyor. O hoca veriyor, bu hoca vermiyor. Kardeşim. El helalü beyin vel haram beyin. Kâhine Adın diyor, helal açıktır, haram açıktır. Ve beyni ümâ müştebi'at. La alemâ kesîru nas. Arada şüpheli şeyler var, insanların çoğu o şüpheleri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 Ey ruhun nebeti min Muhammed Mustafa buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. İnsanın vücudundaki et neden bitiyor? Bu et nereden yetişiyor? Yediğinden. Canan elinde yediğinde ya helaldir ya haramdır. Hangi et diyor? Haram olan bir gıdadan bittiyse vücudunda, yetiştiyse, geliştiyse hangi et? Fennaro evlabehi. Ona yakışan ateştir diyor.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 Peki sen bu makamda olmasan, bu adam sana bu hediyeyi getirir miydi? Getirmezdi. Ne yaptı? Hazreti Ömer zekat tahsilleri Zekatları aldı topladı geldi, Çıkat bakalım ne getirdin. İşte bunlar dedi zekat borçları milletin. Bana verdi de, bu da Bana hediye verdiler bu benim dedi. Hazreti Ömer yok öyle dedi koy onu da Beytülmal'a bakayım. E dedi bunu bana hediye ver. Sen dedi zekat tahsilleri olmasaydın sana hediye verecekler miydi? Bu görevde olmasan sana hediye verecekler miydi? O, o hediye rüşvet. İşte, hediye adıyla rüşvet edecekler. Ve ticaretü biz zekat. Zekatı ticaret haline getirecekler. Bak bak bak bak. O nasıl biliyor musun? Size öğretmen Hücüm Arifet tarif, Çemberli Taş'ta marif demiş. Ben iyi biliyorsunuz. Çalıştırdığı adama zekat verir. <gülüyor> Adamın hakkı kaç para? 1 milyar maaş mesela. Adama 500 verir, ne zekat sayar. Asgari ücret 400 diyor.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 Pahane sahne getirecek. Ve-i nisa bin nisa Ve-r-rical bir-rical Kadınlar kadınlarla Lezbiyenlik yapacak. Erkekler erkeklerle Livata yapacak. Efendim Fe-beşşirhum bir rihin Onlara Kızıl bir kasırgayı müjdele Kıyamete yakın Tehrucu min-kıbelil-meşrik Doğu tarafından gelecek Bir kasırga bir fırtına kızıl rüzgar teyimsahu ba'duhum ve yuhsafu bi kimisi maymuna domuza dönecek kıyamet kopmadan bu ümmetten de maymuna domuza dönenler olacak. Bir kısmı da yerin dibine batırılacak. bi ma asav ve kanu Bu onların isyanları ve haddi aşmaları, günahta ileri gitmeleri, sınır tanımamaları, öbürlerini de onlara yapmayın etmeyin demeyi ellerinden tutmamaları sebebiyle olacak. Bunlar kıyametten evvel Vuku bulacak Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem beyanı üzere. Ne buyurur? Sallallahu aleyhi ve sellem. Dünyada da bela, ahirette de bela. Lekunen emmin ümmetim yokum. Ümmetimden bir cemaat olacak. Yestehillun elhıdar ve Zinayı helal görecek, ipeyi helal görecek, velhamra, içkiyi helal görecek, vel çalgı aletleri. Çalgı aletleri ne kadar yaygın? çalgıcılar, zurnacılar, efendim erkekler, kadınlar bunları helal görecekler. Mubahsayacaklar. Ve evet. le'enjilen ne'kavmül ilâhiye Bir takımları diyor ümmetimden bir dağın dibinde eğlenmeye gelecekler. Çalgılar, çengiler, yemeler, içmeler. bir hağa bir fakir gelecek. Orada o piknik yerinde, nece panayırda, çayırda onlara bir şey isteyecek. Fe'ulurzu aleyne kaden. Yarın gel, yarın gel diyecekler. Başlarından fakiri savacaklar. Yardım da yapmayacaklar. Fe'ubeytuhumullah. O kaldıkları gece Buhari bu hadis-i şerif. O dağın dibinde geceleyen o kavim diyor. O gece Allah onları helak edecek ve vavul alem dağı kafalarına geçirecek. Dağı kafalarına düşürecek.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 Hangi toplumda zina yaygınlaşır? Mutlaka onların içerisinde ölüm yaygınlaşır. Bak dünyevi belaları kainat efendisi. Hamsu ğısalin inibtülitüm <gülüyor> bihin 5 haslet var. Allah başınıza verirse bunları. Auzu billahi <gülüyor> ente Allah'a sığınırım siz yetişmeyesiniz ey muhacirler diyor ashabına. Ama biz yetiştik maalesef. Biz yetiştik o zamana değil mi? لَمْ تَظَرِ الْفَاحِسَدُ ف۪ي قَوْمٍ قَطُّ حَتّٰى يُعْلِنُوا بِهَا فُوش zina aleni hale gelip serbest hale gelirse إِلَّا فَشَافِي مُتْطَعُونِ وَلَوْ جَعُلْ لَت۪ي لَمْ تَكُنْ ف۪ي Taun, veba frengi hastalığıydı. Şimdi ne oldu? EİT bak, milyonlar kırılıyor. Afrika gidiyor, kıta kıta Afrika kıtası gidiyor EİT'ten, tümü gidiyor. işte.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 Helallarınla yeterli ol bize ya Rabbi. Ve bir fazluki ammen var fazluki kereminle kafi gel bize ya Rabbi. Gayrına muhtaç etme ya Rabbi. Haramlara düşürme bizi ya Rabbi. Meşru çizgiden, sınırdan çıkartma bizi. Ya Rabbi şüphelilere de bulaştırma bizi. Ya Rabbi geçmiş büyüklerimiz gibi eteği temiz bizi ya Rabbi. Eteği temiz bizi. Dostlarına ilhak eyle bizi. Dostların gibi yaşat bizi, onlar gibi al bizi. Ya Rabbel Alemin. Şu mübarek